Yenilenebilir enerjide ülkemize geri adım attıracak EPDK'nın yeni yönetmeliği iptal olsun talebiyle Change.org Taksim Temiz Enerji Destek adresinde bir imza kampanyası başlattı. Lisanssız elektrik üretimi yönetmeliğinde değişiklik yapılan ve yayınlanan yönetmelikle yenilenebilir enerji üretenler artık sadece tüketilen miktar kadarını satabilecek gerisini devlet ücretsiz bir şekilde alacak. Oysa ki eski yönetmelik tüketilenden fazlasının devlete satılmasına izin veriyordu. Yeni yönetmelikle enerji yatırımlarının gerileyeceği, kazanılmış bazı hakların ellerinden alacağının altını çiziyor dernek. Küresel enerji krizinin tek çıkışı olan yenilenebilir enerji için teşvik politikaları beklenirken süreç daha da zorlaştırıldı. Yeni çıkarılan yönetmeliğin yenilenebilir enerji sektörüne zarar verecek maddelerinin iptal edilmesini istiyoruz ifadeleriyle devam ediyor. Kampanya dernek yönetmelik değişikliğinin veya ilgili maddesinin iptal edilmesini ve yenilenebilir enerji sektörünü destekleyen uygulamalara devam edilmesini talep ediyor. Temiz enerjide geri adım atılmasın, kazanılmış haklar kaybedilmesin mesajını ileten kampanya changeorg enerji destek adresinde devam ediyor. İklim Acil Durumu ilan edin, kararlı ve etkili karbonsuz gelecek eylem planını katılımcı yollarla hazırlayın talebiyle Change.org taksim İklim Acil Durumu adresinde imza kampanyası başlatan genç iklim aktivistleri İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'de buluştu. İklim Acil Durumu kampanyası için toplanan 33 bin e aşkın imzayı Tunç Soyer'e teslim eden gençler taleplerini dile getirdi ve. Kampanyalarını anlattı gençlerin hashtag karbon sıfır dünya bir pankartını imzalayan Soyer 2030'a kadar emisyonları yüzde 40 azaltma hedefinde olduklarını açıkladı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ayrıca biz insanlar merkezde olmamalıyız her şey birbirine bağlı. 1,5 derece hedefi için sorumluluk almalıyız. Yoksa gezegeni hasta ediyoruz. ile uyumlu bir yaşam mümkün. Bunun için de mücadeleye devam edeceğiz. Siz gençlerle bir arada olduğumuza, aynı yolda yürüdüğümüze çok mutluyum yorumunda bulundu. Görüşmenin ardından Tunç Soyer, Change.org'da karar verici profili açtı. Karbonsuz bir gelecek için gençlerin Karbon sıfır Dünya 1 kampanyasına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ben de destek veriyorum diyerek gençlere... Kampanyasına yanıt verdi. Kampanyaya ve Tunç Sayıları'nın yanıtına Change.org Taksim iklim Acil Durumu adresinde ulaşmak mümkün. Göktürk Mahallesi'nin toplanma alanı olarak belirlenmiş, Kemerköy sitesi içerisinde yer alan yeşil alanları, Çevre ve Şircik ve İklim Değişikliği Bakanlığı geçtiğimiz Nisan ayında rezerv yapı alanı ilan etti. Evet, Göktürk Mahallesi İstanbul'da, bu karara karşı çıkan Neslin Dölay bu kararın betonlaşmanın yolunu açacağı iddiasında ve Change.org Taksim Göktürk Yeşil Kalsın adresinde kampanya başlattı. Neslin Dölay ne acıdır ki afet anında insanların toplanma barınma ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir alan yine afet için çıkarılmış ancak amacına hizmet etmeyen bir kanunla yok edilmeye Türk lüks konutlar için arsa haline getirilmeye çalışılıyor diyor ve kampanya Change.org Taksim Göktürk Yeşil Kalsın adresinde devam ediyor. Ayvalık'ta bulunan Altınova Kumsalı için planlanan 5 katlı inşaat projesi tepki çekti. Geçtiğimiz aylarda kumsalın üzerinde denize 15-20 metre mesafede olan ve kıyı koruma kanunu çerçevesinde olmasına rağmen alanda başlatılan inşaat çalışmalarına karşı çıkarak Change.org Taksim Ayvalık Kumsal adresinde bir imza kampanyası başlattı Ayvalık Koruma Girişimi. 5 katlı 5 beton blok, bloktan oluşacağı ifade edilen bu projenin tam denizin kenarında yaratacağı beton perdenin adeta bir çevre felaketi olduğunun altını çizmiş ve yetkililere seslenmiş Ayvalık Koruma Girişimi. Diyorlar ki başta inşaat ruhsatı veren ve inşaatı denetleme yetkisine sahip gerekirse durumu... Durdurma hakkı bulunan Ayvalık Belediyesi olmak üzere tüm yetkililere sesleniyoruz. Altınova kumsalında yaşanan durum bir çevre felaketi ve kamusal alan kaybı. Aylardır sanki bir gerilim filmi içindeymiş gibi hissettiklerini belirten Ayvalık koruma girişimi inşaat nedeniyle evlerinin toz içinde olduğunu, başta çocuklar ve yaşlılar hastalar olmak üzere herkesin sağlığının olumsuz etkilendiğini söylüyor ve ekliyor. Dünyamız... Güzel ülkemiz, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne girebilecek değerde korunması gereken kültürel ve doğal mirasa sahip Ayvalığımızı, tüm kıyılarımızı, küresel ısınma nedeniyle büyük afetler yaşadığımız bu dönemde bu proje ve benzer projelerle tehlikeye atmayalım. Nefesimizi kesecek, kumsalımızı ve doğal ortamı haksız yere işgal edecek, rant için tasarlanmış bu çok katlı betonlaşma projesine Ayvalık, Altunova Mahallesi, Bölge Sakinleri olarak Hayır diyoruz demişler. Change.org taksim ayvalık kumsalı adresinde. Ben uygulama ismi change.org özel programını derleyen Nil Orman Balpınar Ebru Tepeler ve Büşrayar. Sizlere sağlıklı bir çevrede sağlıklı günler diliyoruz. Pazartesi yine buluşmak üzere.